Hukuk Güvenliği Hazırlayan ve sunanlar Bahri Belen ve Aynur Tunçel. Açık Radyo 95'te e, yeni bir hukuk güvenliği programındayız bugün. Aynur Hanım'la beraber konuğumuz, avukat ve aynı zamanda da öğretim üyeliği yapan e, Naim Karakaya e, konuğumuz. E, bugün, e, Son yılların önemli davalarından biri olan e, Şike davasını ve Şike davasından sonra e, Şike davasının açıldığı dönemin e, soruşturma ve koğuşturmalarında e, rastladığımız bir anlamda e, karşıt bir dava. Bu soruşturmayı e, açanların ve bu yargılamayı yapanların emniyet, savcılık, hakimlik e, hepsiyle ilgili açılmış bir e, dava. Bunlara da kumpas davaları diyoruz. Hakikaten e, şike davasının açılması sırasında da bir e, olağanüstülük vardı ve bu olağanüstülüğü e, sonuçta e, karşı bir davayla e, i̇zledik yakın zamanda ve bu e, şike kumpas davası da sonuçlandı. E, sosyal olaylarda, siyasi olaylarda, ekonomik olaylarda olağanüstü dönemler olabilir. Ama hukukta ve yargıda olağanüstülük toplum için çok büyük e, sıkıntılar, çok büyük zararlar, toplumda güven duygusunu ortadan kaldıran sonuçlar doğuruyor. E, şike davası da e, son 10 e, yılın e, en önemli davalarından biri ve yakın zamanda bir karara bağlanan şike kumpas davası öyle. E, Naim Karakaya ve e, Aynur Hanım e, arkadaşlarımız meslektaşlarımız bu davada e, görev alan birinde müdafi olarak diğerinde de katılan olarak görev alan e, avukat arkadaşlarımız kendilerinden bu davanın e, hukuk güvenliği açısından, e, olağanüstü yargılamalar, soruşturmalar açısından önemiyle ilgili değerlendirmelerini e, izleyicilerimize sunalım istedik. Evet Aynur Hanım siz isterseniz bir e, dava ile ilgili genel bir bilgi verirseniz sonra Nayim Hoca'ya söz verelim. Teşekkür ederim. Herkese iyi günler diliyorum. Nayim Bey hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum. Hoş bulduk, evet. çok sağ olun. Bey'le 3 Temmuz 2011'den beri sürecin içindeyiz. Hepimiz biliyoruz, hatırlıyoruz. 3 Temmuz 2011'de güne şike operasyonu haberiyle uyanmıştık. Televizyonlarda işte son dakika büyük operasyon diye geçirilen altyazılarla haberlere göre organize suçlarla mücadele şube müdürlüğü 8 aylık bir çalışma yapmıştı. 8 aylık çalışma içinde yürüttüğü soruşturmada elde ettiği sonuçlarla insanları suçlama noktasına gelmişti. Ve yakalamalar, gözaltılarla ilgili, arama el koymalarla ilgili bir operasyon başlatılmıştı. Biliyoruz ki ardından tutuklamalar geldi ve bir yıl süren tutuklama süreci yaşandı. 3 Temmuz sabahındaki habere göre... E, futbolunda çok önemli isimler şike yapıyorlardı ve teşvik primi veriyorlardı. Bunu yapmak için de suç örgücü kurmuşlardı. E, ve e, Temmuz ayının e, içinde e, pek çok e, üst üste tutuklamalar geldi ve e, e, gözaltına alınan kişiler içinde kulüp başkanları ve futbolcular vardı, e, menajerler e, vardı. Ee, sonuç olarak dört e, günlük gözaltı sürecinin sonunda e, bazı kulüp başkanlarıyla e, teknik adamların tutuklandığını biliyoruz. Şimdi, e, Aynur Hanım'cığım da... burada burada yani e, bu dava e, bir anlamda e, Aziz Yıldırım Fenerbahçe e, Başkanı, Aziz Yıldırım Kulüp Başkanı Aziz Yıldırım ile Anılacak ve öyle bilinecek. Evet Aziz Yıldırım başta olmak üzere bazı kulüplerin başkanları, teknik direktörleri bu soruşturma kapsamında gözaltına alındılar değil mi? Evet evet yani önce 25 kişi sevk edildi tutuklandı ardından tekrar sevkler oldu ve tutuklu sayısı 23'e ulaştı daha çok sayıda sanık vardı ama önemli olan şey şu kamuoyuna söylenen şey suçlamanın suç örgütü kurmak olduğu idi ama suç örgütünün işlediği suç ne diye sorduğumuzda şike suçunu işlemek için bir araya gelindiği iddia olunuyordu Şimdi 3 Temmuz 2011'de Türkiye'de şike bir suç olarak kabul edilmişti ama 8 aydır çalıştığını e, polis iddia ediyordu ve e, biz e, gözaltı sürecinde görev aldığımızda ve tapelerin tarihiyle ilgili bazı bilgiler verildiğinde aslında soruşturma'nın e, 1 Aralık 2010'da başladığını fark ettik. Fakat e, iddialardan bir tanesi şike yapmak, e, bir tanesi e, teşvik filizi vermek, bir tanesi yetkisiz menajerlik yapmak. Bir tanesi de menajerlik sınavında kopya çekmektedir. Şimdi e, 2010 yılının Aralık ayında şike yapmak ve teşvik primi e, ödemek e, suç değil idi. Belki etik kuruluna göre, idari yönetmeliklere göre e, futbol suçuydu ama ceza hukuk bir su suç değildi. Yine aynı şekilde yetkisiz menajerlik de Türk ceza yasalarına göre suç olarak hala tanımlanmış değildir. Sadece idari yaptırımı olan para cezasını gerektiren ya da e, menajerlikten men edilmeyi gerektiren dur yine hepimiz biliriz çocukluğumuzdan beri okullarda öğrencilikler yapıyoruz öğrenciler kopya çekerler ama kopya çekmek bir suç değildir kopya çektiğinde yakalanırsanız hakkınızda disiplin soruşturması olur sınavda başarısız olursunuz en fazla öğrenim hayatınızla ilgili birtakım kısıtlamalar sınırlamalarla karşılaşırsınız ama Dosyanın içindeki iddialara girdikçe suç olmayan eylemlerden dolayı suç örgütü kurulduğu iddiası vardı. Ve e, bütün yaptığımız savunmalara rağmen müvekkillerimizin tutuklanmasını önleyemedik. Az önce de söylediğim gibi bir yıla ulaşan bir tutuklama süreci oldu. E, ben sözü uzatmak istemiyorum. E, değerli Nain Bey'e şike soruşturmasını bize kısaca... Özetlemesini İslam Ödürüm, neler söylemek ister, Şikayet soruşturmasında ne gibi sorunlar yaşadı? hukuk, ayakkabılıklar nelerdi? Ben de belki bir katılmak isterim aracığım. Hayır Nur Hanım, e, Nayim Bey'e e, sözü vermeden belki de sizin bu anlattıklarınızdan şöyle bir tespiti e, yapabilir miyiz diye düşündüm. Ee, aslında e, ceza hukuku, ceza usul hukuku ve infaz hukuku açısından yani ceza hukukunun e, bu üç temel ayağı ile ilgili en önemli konulardan biri e, yani suçta ve cezada kanunilik hatta muhakeme e, yasalarındaki kanunilik eğer e, önceden Suç işlenmeden evvel kanunlar bir eylemi suç olarak tarih etmedilerse onu e, eylemden sonra yapılacak bir düzenlemeyle faillerini cezalandırmak mümkün değil. Burada sizin söylediklerinizden e, şike soruşturması veya şike davası diye adlandırılan davadaki en önemli e, eksikliklerden hatalardan birinin e, bu suçta kanunilik ilkesine e, aykırı olduğunu belki hüküm sırasında da e, cezada kanunilik ilkesine aykırı e, kararlarda verildiğini söylemek mümkün. Evet tabii. Buyurun Bahri Bey ve Aynur Hanım öncelikle çok teşekkür ediyorum beni programa davet ettiğiniz için. Evet Türkiye'de davalar uzun sürüyor. Bugün konuştuğumuz davanın başlangıcı 3 Temmuz 2011 hakikaten baktığımızda yaklaşık bir ay sonra 10. yıl dolmuş olacak olan bir davanın hukuki sürecinin hala tamamlanmamış. ne. 3 Temmuz dosyası olarak bildiğimiz dosyanın ne de kumpas olarak bildiğimiz dosya henüz tamamlanmadı. Şimdi 3 Temmuz dosyasına sürecine ilerlerken aslında hukuk güvenliği önemli ölçüde zarar görmüştü. Sebep şuydu soruşturma başladığında bu yani sporda şiddetin önlenmesine dair 62-22 sayılı kanun henüz e, çıkmamıştı. Ve e, iletişimin denetlenmesiyle ilgili e, kısımlarda e, örgüte üye olmak e, ve örgüt kurmak ve üye olmak. Yani bu kapsamdaki suçlar şeklinde genelde yazılıyordu. Ee, ve üyelik iddiasında olan, yani id, yani üyelik ancak belki e, durumunda, konumunda olan kişiler için bile e, lead, yani yöneticilik ve kuruculuk iddiası e, ile e, bu iletişimin denetlenmesi kararları alınıp belli bir noktaya gelinmişti. İletişimler denetlenmeye başlanmıştı. Orada da e, iletişimin denetlenmesi konusunda yani e, dışarıdan bin, bilinen dille telefonun dinlenmesinde e, aslında e, hızlı bir şekilde e, yani e, o günkü Başkan Aziz Yıldırım'a gelebilecek e, yani Aziz Yıldırım'a ulaşabilecek bir e, e, sistem e, devreye sokulmuş. Ee, ve yaklaşık 3-4 adım sonra e, Aziz Yıldırım'ın telefonu dinlenmeye e, başlanmış e, idi. E, sonra bu telefon iletişim dinlemeleri yapılma aşamasında e, elde edilen bir veri e, olduğunu düşünüyorum. Bu verilerle e, bir kanun e, çıkarma ihtiyacı e, doğmuş ve yani adeta e, var olan... E, BDN elbise hazırlığı gibi bir durum söz konusu olmuştu ve e, öncelikle bu konuda toplantılar yapılmış gerek akademik toplantılar yapılmış bunu e, ve yani nasıl bir kanun çıkarralım e, şeklinde bu toplantılar yapılmış ve o toplantılar yapılırken elde mevcut telefon dinlemeleri var ve o telefon dinlemelerini kapsayacak bir şey düşünülmüş. Ve ondan sonra da bu... Sayın <gülüyor> Bey, özür Uydum. dilerim. Sayın Bey, bu telefon dinlemeleri hakim kararıyla ve usule uygun muydu en azından dosya kapsamında? Şimdi <gülüyor> Bahri Bey, biz burada... Ee, şekli bir e, yani e, hukuka uygunluğa bakarsak evet bu bir hakim kararıyla olan bir işlemdi diyebilirim. Ee, ama <gülüyor> hukuksal şekli bir kuralı değil aslında içeriksel bir kuralı da getiriyor. Yani bugün bir mahkeme kanunda olmayan bir cezayı verse ya da işte hiçbir dinlemediği tanı dinledim ben bunu sorguladım ben bunu deyip de bir karar verse nasıl ki bunu bir mahkeme verdi bir hakim imzaladı desek bu e, hukuka e, uygun olmayacaksa yani şekli kadar e, içeriksel anlamda da e, kasıtlı yapılabilecek hukuka aykırılıkları e, kapsayacak bir şeye ancak hukuka uygun bir e, delil diyebiliriz. Bu anlamda şekli anlamda bu koşulları taşıyordu diyebiliriz ancak e, tabii ki şöyle bir kısım var e, o da şu burada eee e, yani özel görevli mahkemeler yani eski e, adı sürekli değişmesine rağmen kültürü değişmeyen devlet güvenlik mahkemeleri kültürü e, ile e, bu dosya e, o gün Beşiktaş'ta bulunan özel görevli mahkemeye e, aktarılmıştı ve onun savcılığına aktarılmıştı ve onlar da e, cebir şiddet e, üreten yani yöntemini uygulayan örgüt kapsamında bu telefon dinlemeleri yani o kapsamda yapıp hem o savcılığa denk getirilmiş hem de telefon dinlemesi kararları alınmıştı. Şimdi ondan sonraki süreç içerisinde bu telefon dinlemelerin içerikleri açısından da ciddi sorunlar var. Özel hayata ilişkin pek çok veri bu soruşturma sürecinde maalesef magazinel bilgi belki işte olarak belki toplumsal destek adı yani düşüncesiyle bolca kamuoyuna çıkmıştı. 3 Temmuz'a geldiğimizde bir yani gözaltı süreci yaşanmış. Kapsamlı bir gözaltı süreci burada yaşanmıştı. <gülüyor> Temelde yani e, baktığımız zaman e, 15 ilde e, sabah 7'de bir operasyon yapılmış ve Fenerbahçe, Trabzon, Beşiktaş, Sivasspor kulüpleriyle kulüp yöneticilerinin de evleri olmak üzere 60 noktada bir arama gerçekleştirmişti. Bu soruşturma başlangıcında aslında başlatan savcı Zekeriya Öz iken Galatasaraylı olması sebebiyle son kısımda dosya belli bir ölçü noktada Fenerbahçe görüntüsü altındaki Mehmet Berke devredilerek Aslında bir ölçüde bir meşruiyet elbisesi giydirilmeye çalışılmıştır ve e, e, o yani soruşturma da takımlar bile etkili oldu diyorsun <gülüyor> Evet ee, böyle oldu diye düşünüyoruz. Hatta e, bu savcının e, daha sonraki röportajlarından birisinde bu dava 3-4 ay konuşulur, unutulur sandık ama e, öyle olmadığı şeklinde bir e, beyanı da bir e, gazete yazıyor. E, e, röportajı da daha sonra çıkmıştı. 3 hangi savcı söylemiştin ayın? Bu Mehmet Berk söylemişti. Soruşturmanın evet, evet operasyonu e, savcısı böyle bir e, cümlesi e, evet vardı. E, şimdi tabii 3 e, Temmuz süreci yani bir e, Türkiye'de tutuklama e, olgusu bir suçluluk karinesi olarak kullanılıyor. Bu nedenle e, tutuklamalar e, gerçekleşmişti. Ee, ve yine o dönem içerisinde e, Az Yıldırım'ın e, şişli etfalde bir rahatsızlığı dolayısıyla şişli etfaldeyken e, elindeki evraka <gülüyor> adres olarak metris cezaevi e, yazılarak bir mesaj verilmeye çalışıldığını e, düşünüyoruz. E, sonra <gülüyor> bu... E, yani 3 Temmuz sürecinden sonraki duruşma e, anımsadığım kadarıyla Şubat başında olmuştu. Yani Şubat e, ayının ilk yarısında e, olan bir duruşmaya kadar insanlar salt e, bu süre içerisinde tutuklu kalıp e, yargılanmayı beklemişti. Bu yönüyle de bizdeki tutuklama kültürü peşin ceza e, efendim taksitli adalet e, sisteminin bir göstergesi olmuştur. Burada enteresan bir nokta daha var. O da bu dosyada yani yasal CMK 150'deki kısı yani gizliliğin haricinde bir de kısıtlılık kararı alınmıştı. Bu kısıtlılık kararına rağmen Türkiye Futbol Federasyonu bu dosyayı disiplin soruşturması için istediğinde disiplin yani savcılık onu bu dosyanın tamamını efendim disiplin soruşturması için Türkiye Futbol Federasyonu'na göndermekte bir sakınca görmemişti ki o aşamada henüz hiçbir müdafiyenin dosyaya erişimi yoktu. Bu TFF'ye dosya gönderildikten sonra avukatların buna dayalı itirazları sonrasında evet hakim kimlikçe bu itirazların kısmen kabul edilerek evrakların adliye içerisinde efenin bilgisayar ortamında suret alınmaksızın eee artık yani ifade alma tutanaklarının ama bir kısmının gösterilmesi konusunda da önemli bir karardır. Yani bu anlamda değişik bir karardır. Bu da aslında federasyona verilen işlemin bir meşruiyetinin sağlanması anlamında bir durumdu. Yani bir tarafta disiplin soruşturması yapılıyor. Onlara dosya veriliyor. Bir tarafta kişi müvekkillerine özgürlüğüne kavuşturmak için hukuki bir savunma yapmak isteyen müdafilere dosyalar verilmemişti. Ee, bu süreç içerisinde daha enteresan noktalardan birisi tabii ki bu tutuklamaları yapan hakimin daha sonra yeni bir mahkeme kurularak bu mahkemeye başkan utanmasıydı. 16 numaralı ağır ceza mahkemesi kuruldu. Soruşturmada hemen hemen pek çok yani bu koruma tedbirine karar veren tutuklamaların çoğuna karar veren hakimin evet adeta bildiği bir dosya konusunda bir mahkeme kurulup Kendisinin de bu mahkemeye başkan olmasıydı. Evet Aynur Hanım'la beraber takip ettiğimiz bu yargılama sürecinde aslında kendisi yani mahkeme özel bir delil toplamak konusunda bir çaba içerisine e, girmedi. E, sadece sanıkların e, efendim, sorgularını yaptı. E, mahkemeye bu maçların izlenmesiyle ilgili bir e, talepte bulunmuştuk. E, ve bunu da reddetti. Ben kendim izledim demişti. Ben e, hatta o, yani biz de... Burada yargılama içerisinde bunun izlenmesi lazım. Yani burada e, bir delilin e, ceza muhakemesi kanunu gereğince ortaya konup e, çelişmeli muhakeme çerçevesinde insanların buna söz yani aktörlerin buna e, karşı diyeceklerini söylemesi lazım e, şeklindeki beyanımız karşısında da seninle oturup maç mı izleyeceğim şeklinde bir cevap e, almıştım. E, aslında, aslında çok özür dilerim çok önemli bir noktaya işaret ettiniz. Ee, biliyorsunuz eski ceza yargılamaları usulü yasasının 254. maddesinin birinci fıkrasında diyordu ki e, hakim e, tahkikatın her safhasında yani soruşturma ve kovuşturma eski hazırlık soruşturması son soruşturma tahkikatın her safhasında irat ve ikane olunan bütün delilleri değerlendirir ve karar verir. 254.2'de de hukuka aykırı elde edilen deliller bu, bu hükme dayanak olamaz diyordu. Ama yeni ceza muhakemesi kanunu, son ceza muhakemesi kanunu ki 2005'te yürürlüğe giren 217. maddesinin birinci fıkrası devrim niteliğinde. Çünkü orada diyor ki hakim ancak önünde tartışılan delillere göre hüküm kurar diyor. Ve sizin söylediğiniz bu tamamıyla bu yeni düzenlemeye aykırı bir uygulama. Yani e, hakim e, tarafların e, işte iddia edenlerin, katılanların sanıkların, müdafilerinin savcılık e, kamu adına iddia makamının e, tartışacağı bir delilleri duruşma önünde tartışacağı bir düzenleme getirmiş ki 200 17'den önce 215 ve 216'da böyle diyor. Evet. Sizin söylediğiniz tam bu düzenlemelere aykırı bir e, e, kovuşturma e, evresi e, olmuş diye e, e, anlıyorum şimdi sizin anlatımınızda. Evet. Ee, teşekkürler e, Bahri Bey katkınız için. Evet, yani 217. madde duruşmaya getirilmiş, huzurda tartışılmış hukuka uygun delilden elde edilen vicdani kanaat şeklinde formülasyon yaparken biz esasen bu noktalarda böyle bir süreç görmedik. Hatta bazı efendim yani tanıklar, bazı sanıklar ara celselerde ve diğer avukatların katılma istemi reddedilerek e, sorguları yapılmış tanıklar dinlenmiş e, idi e, bu noktadaki e, eski hale getirme taleplerimizde e, reddedilmişti ve sonunda mahkeme aşağı yukarı tam bir yıl sonra bir yılın sonunda bir karar e, verdi bir hüküm verdi ve tutukluluk kalanların da tahliyesi süreci o aşamada sona erdi ve ağırlıklı olarak bir mahkumiyet kararı vermişti bu kısım açısından ama tabii ki şöyle bir nokta daha oldu bu süreç içerisinde tutuklu kaldıkları süre içerisinde mecliste bir kanunla bu cezaların düşürülmesi sağlanmış oldu bu kısımda da ee, günün Cumhurbaşkanı hatta e, incelenmek üzere tekrar bu cezanın değiştiği yani cezaların yüksekliğini işte düşürülmesini değerlendirmek üzere e, kanunu meclise iade etmişti ama yine aynı kanun e, çıkmıştı. Bir noktada hatırladım. Bey, Buyurun. E, özür dilerim. Şimdi verilen bu kararda Aynur Hanım'ın girişte üzerine e, basarak değindiği bazı e, şeyler vardı, eylemler vardı diyordu ki aslında şu şu şu eylemler suçun işlendiği tarihte yani faillere atfedilen eylemlerin tarihinde suç olmayan eylemlerdi. Buna rağmen işte bunlarla ilgili soruşturma başlatıldı, suçlamalar yapıldı, tutuklama kararları verildi. Peki bu e, e, bir yıl sonra karara bağlanan Nihai kararda. Aynur Hanım'ın söylediği bu önceden suç olmayan eylemlerle ilgili bir mahkumet kararı verildi mi acaba? Şimdi burada güzel bir soru bu. Zincirleme suçu tam anlamıyla tartıştığımız bir meseledir bu. Zincirleme suç yani zincirleme suçta eylem efendim tekrarlanan eylemdir. Ve son eylemin tekrar yani gerçekleştiği andaki kanun uygulanır ve zaman aşımı da bu şekilde uygulanır şeklinde bizim ceza hukuku doktorlarımız böyle söyler. Yani Emadinin bu, son bulduğu anda diyorsunuz. Ya. Evet yani e, zincirlemenin yani son eylemin e, sözgelimi bir basit bir örnek verdiğimizde pastanede efendim ne bileyim yani işte kasadan her gün 100 TL çalan kişi için son eylem e, tarihinden ve o günkü kanun uygulanır. Ancak e, buradaki nokta şu burada aslında sürece başlandığında iletişimin denetlenmesi baş... ne başlandığında iletişimin denetlenmesi kararı alındığında aslında bahsettiğimiz sporda şiddetin önlenmesine dair bir kanun yok ve o kanunun yani eski kanun üzerinden gidilmiş olsaydı en kötümser durumda bir dolandırıcılık suçu düşünülecekti. Dolandırıcılık suçunun hem cezaları düşük olduğu düşünülmüş hem tutuklamaya elverişli olmadığı düşünüldüğü için sporda şiddetin ön mesesine dair kanun getirilmiş. O kanun e, hükmü e, ceza muhakemesi kanununda iletişimin denetlenmesi, telefon dinlemesi yapılabilecek suçlar arasına konmuş ve yaptırımı yükseltilmiş. Şimdi e, bu anlamda e, hani e, ne denir? Hani işte e, oyun oynanırken kural değiştirilmez denir. Efendim burada tam tersine e, oyun oynanırken kural değiştirilmiştir gerçekten. Sayın de. hocam bu sizin söylediğiniz çerçeve içinde ee, daha evvel verilen dinleme kararları da e, hakim kararı olsa bile hukuka uygun değil. Evet aynen biz de öyle düşünüyoruz gerçekten de e, ama e, bu yönüyle zincirleme suçla ilgili hükümler e, aşındırılarak e, ters e, bir şekilde gösterilerek böyle bir e, süreç e, olmuştur. Bunu da son derece hukuka aykırı olduğunu düşünüyoruz. E, ve, Sayın Cumhurbaşkanı'nın müdahalesi sonucunda nasıl bir gelişme oldu Mayın Bey? Cumhurbaşkanı bu, bu kısımda o ilk kanun çıkmasında bir müdahalesi yok. ikinci kısımda sanıkların tutuklu olduğu süreç içerisinde toplumsal bir yani destek dayanışma sanıklara dolayısıyla buradaki cezaların indirilmesiyle ilgili bir kanun yani tasarısı olmuştu. O aşamada yani meclisten geçen ilk kanun için bir Yeniden yani gözden geçirilsin cümlesiyle veto edilerek yeniden gönderilmişti şeye meclise. Ama meclis aynı kanunu çıkardı. Bu ikinci kısım daha çok bir cezaların ile ilgili bir revize bir düzenlemeydi. 5 yıldan 12 yıla iken şikenin cezası 1 yıldan 3 yıla indirildi. Bununla ilgili bir veto vardı ama şu an hala 1 yıldan 3 yıla ve 2 Temmuz 2002'de verilen cezalarda da bu indirilmiş ceza miktarları dikkate alınarak mahkeme tarafından tabii ki hesaplama yapıldı. Ee, evet, o tarihte, bu tarihte bir de e, özel görevli mahkemelerin e, bu süreç içerisinde 17-25 e, Aralık süreçleri yaşanmıştı e, ve bu e, bir suç örgütü tanımları ortaya çıkmıştı ve <gülüyor> bu mahkemelerin yani adı sürekli değişti işte terörle mücadele kanunu 10 kapsamında mahkemeler oldu bu mahkemelerin kaldırılması ile ilgili bir kanun çıktı bu mahkemelerin kaldırılması kanunun yürürlüğe girmesinden birkaç gün önce hatırladığım kadarıyla tam böyle o mahkeme kendini adeta lav edecek iken Evet, birden e, mahkeme hükm'e gitmişti ve bir e, hüküm vermişti. Ve o hüküm... Cim, aynı gün 6251 <gülüyor> sayılı kanunla özel yetkili mahkemeler kaldırıldı. 2 Temmuz'da, İki evet. Temmuz'da Mehmet II. Mahkumiyet kararlarını aynı gün açıkladı. Evet, aynı gün. Biz karar vermez diye bekliyorduk hatta hı hı. ama öyle yapmadı. Mahkemesinin e, görevine son verildiği gün hüküm kurdu mahkeme. Evet. E, sonra bu yargılamanın e, sonunda e, verilen mahkumet kararı kısmen bozularak geri döndü, kısmen de onanarak geri döndü. Aziz Yıldırım e, ve arkadaşlarının bir kısmı hakkındaki karar e, onandı, Mahkumiyet kararı e, yargıtay beşin ceza dairesi tarafından. E, bir kısmı da e, e, bozularak geri döndü. Bildiğinle ilgili iddialar evet. bakımından kısmi bozmalar yapıldı. Hı hı. Evet. Bazı şikayetler ve teşvik primleri arasında da sanırım değil mi? Siz o kısmında ayrılıyorsunuz. Evet, evet doğru. Benim e, temsil ettiğim e, müvekkilim Mehmet Çekip, Mosturoğlu hakkında da e, karar kısmen bozulmuştu. E, sonra bozmayla yürüyen bir yargılama vardı. Bir tarafta da bir süre böyle e, bu yargılamada henüz yani daha duruşmalar başlamamıştı yani beklenirken bir tarafta da onanmış bir hüküm vardı. Onun yani infaz aşamasına geçilmesi beklenirken bir yargılamanın yenilenmesi kararı verildi mahkeme tarafından iletişimin denetlenmesinin için kuralların değiştiği evet ile başlayan. ne Baş... olmuştu? 17-25 Aralık 2013'ten Heh. sonra bu mahkemiyet kararı 17 Ocak 2014'te onanmıştı hemen bundan sonra iki ay sonra 6526 sayılı kanunla özel etkili mahkemelerin görevlerine ellerindeki dosyalara da devam edemeyeceğine ilişkin bir düzenleme yapıldı. Orada e, dinleme yani iletişimin denetlenmesi yolu e, her suç için geçerli değildir. Bir lista vardır, katalog vardır. Katalog e, düzen e, yeniden düzenlendi ve örgüt kurma suçu katalogdan çıkarıldı dendi ki. Hı hı. Bu özel yetkili mahkemeler döneminde örgütsel kapsamda olmasa bile, sırf dinleme olanlığından avantajından yararlanmak için bütün suçları sizin de başlangıçta söylediğiniz gibi gemelik suçlar, özel yetki suçlar kapsamına aldılar bu dönemde. Dolayısıyla biz tepki olarak. Örgüt kurma suçunun katalogdan çıkarılmasına karar verdik dediler ve bir dönem Türkiye'de aynı yılın sonuna kadar örgüt kurma suçu bakımından hmm. telefon dinleme kararları verilemedi. İşte, işte bunu mahkeme ne yaptı? Ee, söz yine sizde olsun. Yeni bir vaka saydı ve sanık lehine hmm. saydı ve iadeyi muhakeme saydı. Evet, e, iki ayrı böylece e, yani bozma ile gelen ve yargılamanın yenilenmesiyle başlayan iki ayrı yargılamada e, mahkeme iki dosyayı birleştirdi. E, bazı meslektaşlarımızın e, efendim isteği, bazılarının e, efendim çekinceleri e, karşı ne rağmen e, birleştirdi ve bir e, hüküm e, kurarak e, sanıkların eee beraatlerine karar verdi. E, e, bu bu, iki... bu bu mahkeme beraat kararı veren mahkeme artık e, terörle mücadelenin 10. maddesine göre kurulan mahkeme miydi? Yok değildi. Bu mahkeme e, 13. O, Ağır 13. Ağır Ceza. 13. Mahkemesiydi. Normal, evet, yeni bir tevziye girdi dosya. Normal Evet, doğru. Evet, yeni bir mahkemeye yeni bir normal usullerle Evet. genel usul genel evet. hı hı. E, bu mahkemenin verdiği karar da e, e, bu karar da yaklaşık önce bir eksikle geri geldi ama yine de yaklaşık 4 yıl e, aradan sonra bir kez daha e, usulü eksikler dolayısıyla e, bozuldu e, bu usulü eksiklerden e, birisi iki tane iki sebeple bozuldu birisi bu e, e, yani ıı... İlk davada bozmadan gelenlerle yargılamanın yenilenmesinden gelenlerin dosyasını birleştiremezsin. Çünkü bozmadan gelenler sanık. Yargılamanın yenilenmesiyle davası yeniden görülmeye başlayanlar için de sonuna kadar kişiler hükümlü olarak devam eder. Son kısımda mahkeme yeni hükmü verirken eski hükmü kaldırır ve yeni hükmü uygular. Bu iki sanık, iki hukuki durumu farklı olanların davası birleştirilmez diyerek e, benim de kısmen katıldığım bir e, yani gerekçeyle bu e, hükmü e, yani daha doğrusu katılmak demeyeyim de haklı görebileceğim hukuken muhakeme hukuk açısından evet anakla. muhakeme açısından görebileceğimiz bir gerekçeyle e, bir e, bozma yapıp e, gönderdi. E, şimdi yargılamanın yenilenmesinde şöyle bir örnek vardır e, bir, bir bir benzetme vardır. O da şudur, bir eldeki canlı bir kuşu öbür elinize aktarır gibi düşünmeniz gerekir derler. Ve aktarırken de önce diğer ele aktarırsınız, diğer elinizle tutarsınız, sonra efendim ilk elinizdekini bırakırsınız şeklinde bir durumdu. Bu açıdan evet bir bu bozma sebebi. İkinci sebep de kumpasla ilgili bir e, iddianame düzenlenmiştir. Bu iddianamede şu efendim şöyle iddialara yer verilmiştir. Bu iddiaları e, iddianameyi celbet yerinde değerlendir. Bu iddiaları da ve bu iddialarla da ilgili bir e, hüküm kur e, demişti. Mahkeme yani yeniden gelen 13. Ağır Ceza Mahkemesi, yine genel görevli mahkeme bu iki davayı bir birleştirdi, bir ayırdı. Sonuçta ayrı görmeye karar verdi ee, <gülüyor> ve bu iki davanın, iki ayrı davanın sonucunda da her iki yani hem ayırarak özür dilerim birleştirmede artık döndükten sonra ayrı gördü ve kumpas olgusunu da gerekçe göstererek, önceki gerekçelerini ekleyerek bir beraat kararı verdi. Bu beraat kararı Yargıtay Savcılığından efendim geçti her iki parçası da ve şu anda dairenin önüne gelme aşamasında olduğunu düşünüyoruz. Bu bizim 3 Temmuz dosyasının süreci. Evet şimdi isterseniz bir ara verelim. Hı hı. Evet bir o zaman bir ara verelim ve kumpas davası neden böyle bir kumpas iddianamesi düzenlendi ve bu kumpas iddianamesinde neler deniyordu? Onun ikinci bölümde devam edelim olursa Aynur Hanım ne dersiniz? Tabii ki. Efendim, Aynur Hanım Tabii. sesinizi duyamadım. Tabii ki demiştim. Tamam. E şimdi evet, evet. Şimdi müzik olarak da son günlerde hep böyle e, mafya tartışmaları hatta bazıları diyor ki İtalya'da e, hükümet e, mafyaya operasyon düzenliyor. Şimdi Türkiye'de de mafya Türkiye'ye temizler operasyonu hükümete düzenliyor diye böyle espriler var. Biz de bu nedenle müziğimizi, aramüziğimizi ot farda e, ayırdık. E, müzikten sonra da e, tekrar programa devam edelim. 95.0 Hukuk Güvenliği Programında e, son. Türkiye'nin son yıllarda yaşadığı önemli davalarından biri şike davasını ve şike davasındaki aşamaları ve daha sonra da bir anlamda bu davanın rövanşı şeklinde açılmış olan kumpas şikede kumpas davasını ve iki davanın arasındaki ilişkileri konuşuyoruz. Ve bugün e, davanın e, avukatlarından e, Dayım Karakaya meslektaşımız aramızda. Evet e, sonunda e, bir e, 17-25 Aralık sürecinden sonra e, bu kez e, birçok davada olduğu gibi yani bu, bu dönemden önce açılmış birçok soruşturma ve e, kovuşturma e, sürecinden sonra bu davaları açan e, kolluk görevlileri, savcılar, hakimlerle ilgili kumpas davaları açıldı. Bu davalardan bir tanesi de şike kumpas davasıydı. Evet bu davayla ilgili neler e, söyleyebiliriz? Bu davanın önemi neydi e, önce açılan şike davasından sonra? E, teşekkür ediyorum e, Bahri Bey. E, şimdi 2014 yılında aslında e, suç duyurusu e, Aziz Yıldırım'ın imzaladığı bir dilekçeyle yapılıyor. 2014 yılı aslında e, yani Fetullahçı yapının çok hala güçlü olduğu bir dönem, yani emniyet içerisinde e, pek çok kadronun hala o aşamada e, bu yapın elinde olduğu bir e, dönemde. Buna rağmen e, cesur bir kararla böyle bir e, suç duyurusunu e, yapmıştı. E, ancak yine de hukuki şey bu süreç e, dalgalı bir süreç e, olarak devam ediyordu. Soruşturmada e, aslında. Ee, belli bir nokta belli bir aşama kat edilmiş. 2016 yılının Mayıs ayında e, operasyonlar yapı aşamasına geçilmişti ve tutuklamalar gerçekleşmişti. Bu e, tutuklamalar o e, süreç içerisinde aslında e, temelde... E, kumpas olgusu yönünden çok önemli bir şeydi. Bu e, yönüyle de belki de 15 Temmuz öncesi dosyaları e, açısından da e, en eski dosyalardan birisi olduğunu da e, söyleyebilirim. E, ve <gülüyor> 10, 2016 yılının e, işte 15 Temmuz'u e, yaşandı. 2016 esasıyla açıldı bu dava. 2017 e, Şubat'ında da duruşma e, aşamasına geçildi. Bu davada temelde soruşturma yürüten kolluk görevlileri, emniyet amirleri, memurları, bunların içerisinde işte tapeciler dediğimiz, ile telefon dinlemeyi yapan insanlar, teknik takibi yapan efendim kişiler, işte o raporları yazan, üst yazıları yazan, aylık raporları yazıp savcılığa veren kişiler eee emniyet kısmında bunlar vardı. Ee, evet gazeteci e, birkaç kişi vardı. Efendim avukat birkaç e, insan vardı sanık e, sıfatıyla. Eee temelde suçlamalar e, örgüt üyeliği e, vardı. Eee evet bunun dışında eee <gülüyor> Resmi belgede sahtecilik, özel hayatın gizliliğini ihlal. Haberlerde şimdi buradaki özür dilerim Bu e, Naim Bey buradaki örgüt üyeliği de artık e, hani teknik olarak izleyicilerimiz belki e, şey, ayırt e, edemeyecek ama ilk şikayet davasındaki 200. maddedeki genel suç işleme örgütü suç örgütü değil, artık 314. maddedeki silahlı Terör örgütü anlamında e, örgüt üyeliği suçlaması değil mi? Evet, aynen öyle. Burada e, artık e, böyle bir suçlama vardı. Sanıkların önemli bir kısmında bu örgütün kullandığı e, tespit edilmiş bazı programlar e, vardı ve on, oradaki yani yazılımlar vardı e, ve e, yargılama içerisinde. Aslında mahkeme bu yargılamanın bir önceki yargılamanın e, yargılaması olmayacağını, yani e, önceki yargılamanın bir tartışmasının yapılmadığı, e, bundan ari olarak e, bu suçların var olup olmadığının e, yargılanacağını ifade etmişti başkanlardan birisi. E, üçüncü başkan aşamasında e, bir hükme e, ulaşılmış e, olduğu mahkeme, Hüküm verirken bazı suçlar açısından yani mahkumiyet kararı vermedi. Önce örneğin özel hayatın gizliliği ihlal suçları açısından vermedi. Ancak örgüt üyeliği, örgüt yöneticiliği ya da örgüt üyesi olmamakla beraber örgüte yardım etmek. Dolan, düzeltiyorum, sahtecilik, haberleşmenin gizliliği ihlal. Ve iftira suçlarından bazılarını zincirleme, bazıları tek evrak, te, bireysel olmak üzere hüküm kurdu. Yani bir evrakta beş kişi hakkında bir işlem yapılmışsa onu zincirleme suç olarak saydı mahkeme. Tek bir evrakla, tek bir kişi hakkında işlem yapılmışsa da onu tek bir suç olarak ekledi. Ve bir mahkumiyet kararını verdi. 20 duruşma... Bu duruşmalar 20 gün olarak değerlendirilmemeli. Bazıları 2 ay, en azı efendim bazıları 1 ay, bazı en azı 7 yani 5 günlük bir e, yargılam şeydi, e, yargılama süreçlerinden oluşuyordu. E, mahkeme böyle bir karar verdi. Bu kumpas davaları yönünden de aslında önemli bir e, karardır. E, yani e, esasında bir kolluğun evet yaptığı bir sürecin işle yap, yani yürüttüğü bir sürecin aslında kolluk düşüncesiyle değil adalet düşüncesiyle değil belki bir örgütün bir faaliyeti çerçevesi e, e, kapsamında e, bir e, e, bu süreci kolluk, savcı, hakim, üst mahkemeler, yargıta eliyle bu sürecin e, yürütüldüğüyle ilgili önemli bir e, karar olduğunu düşünüyoruz. Geçtiğimiz hafta verildi değil mi Mayın Bey? Evet geçtiğimiz hafta Cuma günü 4 e, Haziran'da böyle bir e, hüküm e, verdi mahkeme. E, bu kısımda henüz hakim ve savcı kısmının e, yani yargılama aşamasına e, geçmediğini e, söyleyebiliriz. E, ve 3 Temmuz dosyasında hala e, daire önünde olduğunu bir kez daha ifade edelim. Yani e, aslında 3 Temmuz 2000 e, şey... Evet 2011 3 Haziran neredeyse 10 yıldan bir ay eksik 2021 tarihinde halen neticelenmemiş bir dava tablosu var önümüzde. Doğru, evet. Böyle bir durum var. Sanıklar ilk aşamalarda yani kapsamlı savunmalar yaptılar. Birkaç gün süren savunmalar olmuştu. Mahkeme son savunma aşamasında katılan ve mağdurların 30 dakika sanıkların ise 90 dakika savunma yapmasıyla ilgili bir karar verdi ve bu Karar çerçevesinde e, üçüncü başkan e, ile tamamlanmış oldu. Savcılık e, makamındaki e, kişide bir değişme olmadı. Yani savcısı aynı kaldı diğer e, kısımlarda. E, üçüncü başkanla ama tabii ki zabıtlarla mutlaka eski zabıtlar tekrar okunarak e, hüküm e, kuruldu. Bu tabii ki istinafe ve yine e, yaptırımların bazılarının beş yılaşması dolayısıyla Temize tabi bir dava ve belki bunun hukuki kısımlarında da yani kulübün biz bu dosyayı kulüp vekili olarak takip ettik ve katılan sıfatını reddetti mahkeme. Mağdur, müşteki suçtan zarar gören sıfatıyla bu süreç içerisinde böyle bir süreci devam edebilmemizle ilgili bir hüküm. Kurmuştu. Bu yönüyle de kanun yoluna başvuracağız ama şahıs olarak birey olarak tabii ki katılan çok fazla kişi vardı. O kişilerin katılan sıfatı vardı ama kulübün gördüğü zararların dolayısıyla zarar olduğu belirtilerek katılma talebiyle ilgili mahkeme çekimser kalmıştı. Bu kısmı da kanun yoluna taşıyacağız. Şimdi burada yani önce açılan şike davası ve arkasından açılan kumpas davasına baktığımız zaman şöyle bir e, tespit yapabilir miyiz? Yani yargıda yapılan olağanüstü e, uygulamalar, e, evrensel hukuk kurallarını e, gözetmeden yapılan e, soruşturma işlemleri ve nihayet yani insanların e, suçlanması, arkasından tutuklanması, uzun yıllar e, tutuklu kalması, özgürlüklerinden yoksun kalmasıyla e, olağanüstü şekilde e, ceza mahkemesinin özellikle temel kuralları ilal edilerek açılan davalarda bir anlamda bunun e, yine yargı yoluyla e, hesabının sorulacağı veya sorulduğu bir süreç olarak tarif edebiliriz belki. E, o bakımdan e, bize bu, bu süreç, yani hukuk güvenliğinin e, kişilerin hukukla ilgili güvencelenmiş e, haklarının ve özgürlüklerinin çiğnenmesinin e, sonuçta bir e, hesabı sorulacak, soruluyor. E, o bakımdan hem kolluğun hem savcıların hem yargıçların bu hem evrensel hem de ulusal anlamda muhakeme kurallarına özen göstermeleri, olağanüstü yargılama yollarına sapmamaları gerektiği sonucuna varıyorum. Ben siz de nasıl düşünürsünüz bilmiyorum. Biz de öyle düşünüyoruz e, Bahri Bey. E, yani e, hukuksuzluğun hukuk önünde yargılanması, e, hukuk önünde hesabının sorulması e, anlamında e, elbette önemli ve değerli bir e, dosya olduğunu e, yani düşünüyoruz. E, ama... <gülüyor> Ee, bu yöndeki dosyaların e, yani e, bu süreçler yaşanmasaydı e, bu hukuksuzluğa rağmen e, bu olur muydu sorusuna da yüzde yüzlük bir cevap veremiyorum. Yani her hukuk aykırı yapılan yargılamanın yani e, bir böyle bir... E, e, kumpasla ilgili bir davası olur mu dediğimizde e, üzülerek söylüyorum. Böyle hepsinin olmuyor maalesef. Belki bu sürecin içinde yaşanan ve hani böyle e, artık hani siyah beyaz gibi iyice e, ayrışan e, noktalar dolayısıyla böyle bir davanın açılmasını bir e, olumlu bir şey olarak bu nokta, olumlu bir kazanım olarak e, elbette e, görüyorum. E, ama e, yani hukuksuzluk e, olan pek çok yargılamanın aslında belki de e, kumpas davası olabileceğini de düşünüyorum. Yani ümid ederiz ileriki yıllarda bunu da görebiliriz. Yani siyasi davalar özellikle e, bu bu tür e, gelecekleri olabilecek davalar diye e, anlıyorum ben de bunu. Hı. Ayıralım siz bu konuda bir şey söylemek ister misiniz Tabii, çünkü zaman yok zamanımız da mahkeme iki ikiye ayırdı sanıkları aslında e, hani örgütle ilgili olanı bir kısma bırakıyorum ayırıyorum zaten ile ilgili olanları dinlemecileri ve yazıcıları e, savcılık e, cezalandırmak üzere e, mütalaşını hazırlamıştı tapeciler ve fiziki takipçilerimse e, görevlerini e, emir altında yaptıkları için. Takdir haklarının bulunmadığından dolayı merak etmeleri gerektiği gününde müktiarlarda bulunmuştu. Yanlış anlamıyorsam bu karar da öyle çıktı. Yani dinleyiciler ve yazıcılar ve amirlere ceza verildi. TAPE ve fiziki takipçilerde e, kusuru ortadan kaldıran hata içinde oldukları değerlendirilerek ceza verilmesine yer olmadığına ilişki kararlar ya da ufak tefek beraatlar çıktı. Şimdi bu e, dosyada verilecek karar gerçekten çok önemli. İletişimin denetlenmesi ve teknik araçlarla izleme tedbirlerine başvurulurken hakimin, savcının ve onun altındaki kolluğun takdir ha hakkı, inisiyatifi nedir? Kim hangi eyleminden nereye kadar sorumludur? Bu önemli. Bu dava benim için ceza muhakemesi anlamında bunu ıı, karşılıyor. Ayrıca Türkiye'de şu an ıı, dinlemeler ve teknik araçlarla izlemelerle ilgili bir yeni yönetmelik düzenlemesine ihtiyaç var değil mi Nayım Bey? Yani böyle bir boşluk var. Eski yönetmelik iptal edildi. Dolayısıyla şu anki kolluğun, şu an görevde olan kolluğun nasıl işlem yapacağı ve bunun nasıl hukuku uygun olduğunun değerlendirileceği, ölçüleceği ile ilgili de ciddi sıkıntılarımız var. Bunları da belki bir başka programda tartışmamız gerekir. Evet. Bir, bir buyur, cümleyle o buyur. kısma cevap evet. vereyim. Evet hakikaten de söylediğiniz gibi karar verildi. Ama yargılama içerisinde yani mesela TAPE ile ilgili şunu söyleyebilirim. Normalde aslında hakim karar verirken o dinlemeyi kimin yapacağına da karar veriyor. Ama bu süreç içerisinde şu, yani yargılama içerisinde şu ortaya çıktı ki dinleme yapanların tamamına bir kaşa yaptırılmış kendi ismiyle. Ve o kaşayı o dinleme odasına bırakması istenmiş. Artık dinlemeyi kim yapıyorsa bile onun kaşesi ne vurabilecek şekilde bir e, uygulamanın olduğunu görmüş e, olduk. E, bu yönüyle de e, yani, yani mahrem bir durum yine var. Ferdi de... yapılamıyor gibi değil mi? Evet ferdileştirme asla yapılamıyor ee, ama mahkeme evet e, savcı mütalasına uygun olarak tapeci ve fiziki takipçiler için e, evet kusurluğu e, kaldırdığı. Kusuru ortaktan kaldıran hataya düşmeliydi hata ve ceza verilmesine vermedi. yer olmadığına. Evet. Hmm. Evet, Naim Bey, e, programa katıldığınız için çok teşekkür ederiz. E, hukuk Güvenliği programı çok e, bizim için önemliydi. E, çok teşekkürler tekrar. E, hem e, bu kaydı yapan Andrei arkadaşımıza hem de Açık Radyo'da zor koşullarda bu programların yapılmasına e, katkıda bulunan e, Açık Radyo çalışanlarına teşekkür ediyoruz. Yeni bir hukuk güvenliği programında buluşmak üzere. Herkese hoşçakalın diyorum. Hoşçakalın. Ben de çok teşekkür ederim Hoşçakalın. Hukuk güvenliği. Hazırlayan ve sunanlar Bahri Belen ve Aynur Kucel.